İbrahim Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun demişti. O hayır inanıyorum fakat kalbin tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi kuşlardan dört tane al onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye ''Onlardan bir parça bırak, sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir.'' buyurdu. Öğrenerek ve düşünerek kesin bilgiye ulaşmak, İlmel-Yakîn'dir. Hz. İbrahim ile Nemrut arasındaki tartışmada bu yöntem gösterilmiştir. Bu aynı zamanda ilahi hidayetin bir nevidir. Görerek ve duyu organlarıyla hissederek kesin bilgiye ulaşmak el yakîndir Hezekiel ve Üzeyir ile ilgili olayda bu yol gösterilmiştir. Yaparak, yaşayarak, deneyerek, olgunlaşarak kesin bilgiye ulaşmak hakkal yakindir. Hz. İbrahim'in öldürüp parçaladığı, sonra çağrınca dirilip gelen kuşlar hadisesi de hakkal yakin yoluyla kesin bilgiye ve inanca ulaşmanın örneğidir. Hz. İbrahim, Rabbi ile söyleştiğine göre bu sırada peygamberdir. Bu sebeple onun sorusunu Allah Teala'nın Ölüleri dirilticiği konusundaki bir şüpheye veya inkara bağlamak mümkün değildir. Nitekim daha önce ifade ettiğimiz tartışmada bizzat Hazreti İbrahim Nemrud'a karşı Rabbinin birliğini, kudretini ve eşsizliğini ispat için onun yegane dirilten ve öldüren olduğunu açıklamış, bunu delil olarak kullanmıştı. Hazreti İbrahim'in sorusunun şüpheden kaynaklanmadığının tamamen ortaya çıkması ve kıssayı dinleyenlerin yanlış anlamalarının önlenmesi için Allah inanmıyor musun diye sormuş, peygamberi de şeksiz şüphesiz inandığını söyledikten sonra maksadını açıklamıştır. Kalbim tam kanaat getirsin diye, kalbin tam kanaat getirmesi diye çevirdiğimiz, İtminan kelimesi, maddi olarak hareketin durması, hareket halindeki bir şeyin sakinleşmesi demektir. Buradan alınarak zihnin ve vicdanın sakinleşmesine, şüphe, heyecan, tereddüt ve ıstırapın son bulmasına da itminan denilmiştir. Dilimize geçmiş bulunan tatmin kelimesi de kök ve mana bakımından itminana yakındır. Sağlam haber, düşünce ve gözlem yollarıyla elde edilen bilgiler ve bunlara dayanan inançlar da kesindir. Ancak bilgi ve inanç konusu olay veya gerçek, bilen ve inanan tarafından duyu organlarıyla hissedilmedikçe ve daha ileri bir basamak olarak bizzat yaşanmadıkça, oluşun içinde bulunulmadıkça kalbin ve zihnin gelgitleri bitmez vehim kabilinden de olsa aksini düşünme halleri son bulmaz. Bu haller bilmeye de inanmaya da aykırı değildir. Bunlara zarar da vermez. Ancak bir itminan eksikliği söz konusu olur. Allah Teala bir büyük peygamberinin talebi üzerine ölülerin nasıl dirildiğini, diriltme fiilinin işleyişini, fiilin içine peygamberini de çekerek onun en üst derecedeki itminan haline ulaşmasını sağlamıştır. Allah'ın izniyle öldürülmüş ve parçalanmış kuşların diriltilmesi Allah'ın işidir. Aziz ve hakim olan Allah için bu diriltme son derece basit ve kolay bir iştir. Bunun bir peygamber elinde onun çağırmasıyla vuku bulması da bir mucizedir. Allah'ın izin, ilim ve kudretiyle hasıl olan gerçekleşen mucizeleri tevil etmek, öldürmeyi, parçalamayı, dağlara dağıtmayı, çağırmayı, diriltmeyi, Dil bakımından kelimelere yüklenmesi mümkün olmayan manalara çekmek gereksiz ve yersizdir. Aslında bir canlının alıştığımız kanun ve kurallar içinde meydana gelmesi ve bir müddet sonra hayatının sona ermesi de çok büyük bir olaydır. İnsanların örneklerden hareket ederek bile benzerini yapamadıkları mucizelerdir. Allah'ın irade ve kudreti dikkate alınmadığı takdirde açıklanması da mümkün olmayan vakalardır. Bunların mucizelerden farkı, mucizeler daha önceden görülmemiş ve alışılmamış yollardan ve şekillerde olurken, onların alışılan, adet, sünnet ve kanun haline gelmiş bulunan usul ve yollarla hasıl olmasından ibarettir.